47. dinliyor et Aynı zamanda peygamberler ile alakalı önemli bir mesele dile getiriyor. Cenab-ı Rabbü'l-âlemin diyor ki: "Veli kulli ümmetir rasul." Her bir ümmete bir rasul gelmiştir. Ümmet Sözlükteki manası itibariyle topluluk demek. Terim olarak, ya konuşmayı kesin. Asım, asım sesiniz yüksek geliyor. Abi benim sesimi bastırıyor. Her bir ümmetin bir rasulü var diyor. Ümmetin ümmet olması terim olarak. Aralarında müşterek bir özellik dolayısıyla bir araya gelen topluluk ümmettir. Aralarındaki müşterek bir özellik dolayısıyla bir araya gelen bir topluluk. Bu müşterek özellik bazen bir akide olabilir, bazen zaman olabilir, bazen mekan olabilir. Herhangi bir müşterek özellik insanları veya topluluğu ümmet yapar. Mesela Kuşlar da bir ümmettir diyor, işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Kanatlarıyla uçan kuşlar için bir ümmet diyor. Efendimle söyleyeyim, öbür taraftan şeyler. Ama risalet noktasından bakacak olursak, ümmet ikiye ayrılır. Yani Rasul konumundan ümmete bakacak olursak, ümmet ikiye ayrılır. Bir, ümmeti davet. iki ümmeti icabet. Kıyamete kadar gelecek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu odağından konuya bakacak olursak, kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ümmetidir. Yani Allah Resulü onları İslam'a davet etmiştir, etmek durumundadır. Resul Aleyhisselatü hayatı elbette ki belli bir zamandaydı. Fakat onun dini ve kitabı kıyamete kadar kalacaktır. Bunun için Peygamber Aleyhisselatü diyor ki her bir peygambere kendisi hayattayken başlayıp biten ve insanların onu görmeleri halinde iman etmelerini gerektiren bir mucize verilmiştir. Bana ise okunan bir vahiy olmak üzere Kur'an-ı Kerim verildi. Bu sebeple kıyamete kadar kalacak olan bu kitap sebebiyle yani bu sebeple kıyamet gününde bütün peygamberler arasında kendisine uyacak kimselerin en çok olacak kişinin ben olacağımı ümit ediyorum. Çünkü Peygamber bu Kur'an'ı getirdi. Bu Kur'an'la beşeriyeti insanlığı imana davet etti. Sünnet-i Kur'an'ın gereği olan hayatı yaşadı. Sözlerini söyleyeceklerini söyledi. Örnekliğini yaptı aleyhissalatü vesselam. Onun için tavsiye edilen mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın ziyaret edildiği zaman yapılması tavsiye edilen ilim adamlarımız tarafından duada ne diyor? Ne deniyor? Andolsun sen risaleti, bu ettin, Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve Allah'ın sana bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve bulundu. Ve Ve Muhammedun Resulullah dediğimiz zaman budur zaten. Allah'ın Resulüdür o. Allah'tan aldığı elçiliği, elçilik vazifesini Cenabı Allah'ın lütuf ve ikramıyla, kolaylaştırması ve ihsanıyla eksiksiz, mükemmel olarak yerine getirmiştir. Tebliğ ettiği bu Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyyesi ve gamberlerin mirasçıları olan bu ümmetin alimleri kıyamete kadar da beşeriyete bu dini tebliğ etmeye, anlatmaya devam edeceklerdir. Onun için Allah Resulü'nün davet etmek durumunda olduğu de gelen, kıyamete kadar gelecek olan bütün Resul, gelecek olan insanlar Resulümüzün davet ümmetidir. Hepsi mi icabet ediyor? Ve etti, hayır. Yani daveti kabul etti, hayır. Daveti kabul edenlere de icabet ümmeti denilir. O daveti kabul etti, ona iman etti, onun gereğini yerine getirdi. Ondan önceki her bir ümmet de bu şekilde bir Resul'ün Risalet haberini almıştır. Risalet haberi kendisine bu ayet-i kerimeye göre bu risalet haberini almadık davet ümmeti beşeriyet tarihinde yoktur olmamıştır. Bütün beşeriyete mutlaka bir şekilde risalet davetile yapmıştır, ulaşmıştır ve onların arasından icabet eden olmuştur, etmeyen olmuştur. Fe iza jaa rasuluhum kudya bainahum bil-kıst ve la Ümmete Rasulleri geldiği vakit aralarında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez. Ayet-i Kerime neyi anlatıyor burada? Şunu anlatıyor. Diyor ki, Resul risaletini ümmetine tebliğ ettikten sonra, ümmetin arasından onun davetini kabul edenler olur, ona karşı çıkanlar, o daveti reddedenler olur. Veya en azından iman etmeyip ona hiçbir şekilde veya iman edenlere zarara kalkışmayanlar da olabilir. Çünkü her daveti inkar eden peygambere düşmanlık edecek diye bir şey yok. Müminlere düşmanlık edecek bir şey yok. Bunu biz peygamber efendimizin hayatında çok iyi görüyoruz. Herkes düşman olmuyor. Ebu Talib bunun en açık örneğidir değil mi? Pişmanlık etmedi. Etmek şöyle dursun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı konumunu da göz önünde bulundurarak konumu sayesinde koruyabildiği kadar korumuştur. Vefatına kadar. Öyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem iman etmeyişine o Allah'ın takdiridir. Allah onu teselli etti. İnneke la tehdi men dedi. Sen sevdiğini hidayete erdiremesin dedi. Fakat onun gibi bir hamiyi bir koruyucuyu kaybettiği için müteessir olmuştur. Üzülmüştür. Hazreti Hatice de kısa bir süre sonra vefat ettiği için her ikisini kaybettiği, vefatıyla kaybettiği o yıla peygamberlik hayatında Senetül hüzün adını verdiler. Keder yılı. Peygamber Aleyhisselam'ın çok üzüldüğü bir. Aynı zamanda taiften bilinen şekilde geri dönüyor. Ama Cenab-ı Allah'ın kuluna, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a özellikle Olursun. lütufları pek çoktur. Hemen akabinde miraç gibi istisnasız, benzersiz bir lütuf ve ikramla ne yapıyor? Onu taltif ediyor. On yıllık, on küsur yıllık Mekke'deki o davetin meşakkatlerine mükafatı, tamtifi adeta dünyada mükafatının örneklerini veriyor. Dünya hayatında imkansız bir lütuf gibi görülen o büyük lütuf Cenab-ı Allah Peygamber aleyhissalatü onu ihsan ediyor. İleride inşallah Nasim olun da İsra suresine gelecek olursak. göreceğiz. Ha, bazıları efendim işte Peygamber aleyhissalatü işte yok gitti geldi Haşa böyle edepsiz de konuşurlar bazıları. Orası ringolun harımı. Tövbe estağfurullah. Bir defa edepli olmak lazım. İtiraz bile olsa, yani. itiraz bile ede edecek olsan edebini koru. <gülüyor> edebini koru. <gülüyor> Müslümana yakışmaz edepsizlik. Saygısızlık. Hele cenab Allah'a karşı edebin takınabildiğimiz en azamisini takın çünkü o Rabbimizdir. İlahımızdır. Melikimizdir. Halikimizdir. İşlerimizin sahibidir o. Reddedeceğine bir çaba harca. Kavramaya çalış. Kavramaya çalış. Bir mirac ile Cenab-ı Allah Peygamberine defalarca miracı nasip etmişsen bunun haşa senin dediği şekilde bir yer olması manasına gelmez ki. O Resulüne sonsuz lütuf ve ihsanlarının bir göstergesidir bu. Onu ne kadar ona ne kadar ikram ettiğinin, ne kadar değer verdiğinin göstergesidir bu. Bakın benim Resulüm benim için bu kadar değerli. Ey onun ümmeti siz de ona gereken, değerli sütlü. Göster. İnne Allah'a ve melâiketehu yusallûne ale'l-nebi. Ayet-i kerimesi, mirâç muhcisesinden daha mı basittir? Bu basit bir şey midir? Allah'ta melekleri de Nebi aleyhissalatu vesselâm'a salat ederler. Salavat getirirler. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhî ve sellîhu teslimâ. Siz de Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve Peygamber'e uyarak, meleklere uyarak ona salat ve selam getirin. Salat ve selam getirin. Bu Miraç mucizesinden, İslam mucizesinden daha mı küçük bir hadisedir? cenab Allah'ın ve meleklerin kesintisiz ona salat getirmeleri ne demek? Onun için evvela havsalımızı vahyi ve vahyin boyutlarını kavrayacak kadar geniş tutmasını bilmeliyiz. Vahyi idrak etmek için kendimize bir genişlik tanıyalım, kafamızı biraz genişletelim. Pozitivist ilim anlayışının kafamıza verdiği darlıktan kalbimizi kalıplar içerisine soktuğu o zavallı hallerden kendimizi kurtaralım. Vahiy insana müthiş bir ufuk kazandırır, genişlik kazandırır. Vahiy ne kadar iyi kavrarsak bizim bakış açımız, ihatamız, kuşatıcı nazarımız o kadar müstesna olur, o kadar ileriye var. Evet, gelelim ayet-i kerimeye. İşte diyor rasulleri onlara geldiği vakit aralarında adaletli bir şekilde hüküm verilir. Kimler? Resule, resul ile ona iman etmeyenler. Resule iman edenlerle onun davasına karşı çıkanlar arasında biz adaletle aralarında hüküm verilir diyor. Ve hum la yuzlamun. Ama o zalimlere de zulmedilmez. Onların davalarına karşı çıkan rasullere karşı duran zalimlere zulmedilmez. Zulümlerinin gereği neyse o ceza verilir onlara. Zulümlerinin gereği neyse onlara o ceza verilir. Haksızlık yok. Haksızlık yok. Kimse diyemez ki Lut Aleyhisselam'ı yalanlayan ve o kötü fiilleri işleyen kavim ters yüz edilerek şehirleriyle tepe tatlak edilip helak edilmeleri bir zulümdür. Haşa. Adalet ile onlar hakkında verilen bir hükündür. Kimse Ad ve Semud kavminin helak edilmesinin bir zulüm olduğunu haşa söyleyebilir adaletle verilen bir hükümdür. Ve Cenab-ı Allah'ın gönderdiği melekler Lut aleyhisselama ne diyor? Çünkü o da artık tahammül edemiyor yaptıkları bu yanlış işlere. Diyor ki melekler: İnne mu'idahu's subh. Elish-subh bikarib. Onlara verilen, tanınan süre sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Sabah ne kadar yakınsa, ey mümin, güzel akıbetin senin olacağı zaman, güzel akıbetle sevineceğin zaman, Allah'ın adaletinin gerçekleşip tahakkuk etmesiyle, Ferahlanacağın zaman da o kadar yakındır. Hiç ümitsizliğe gerek yok. Ümitsizliğe gerek yok. Özlediğimiz günler er veya geç gelecektir. Hiç merak etmeyin. Cenab-ı Allah bakın ne diyor bir önceki ayet-i kerime? Sana onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını göstersek de senin canını alsak göstermeden yine onlar bize döneceklerdir. Acizane ben Rabbimden şöyle bir lütufa Müslümanların tamamının dahil olacaklarına inanıyorum. Müminin dünya adına en büyük ümitlerinin başında ne gelir? İslam'ın saadetiyle müminlerin ve beşeriyetin mesut olacağı günlerin dünyada gerçekleşmesidir. Ben kendi adıma inanıyorum ki eğer biz bunu dünya gözüyle görmezsek öldükten sonra bu iş gerçekleşirse Rabbimizin ruhumuza bunun gerçekleştiği müjdelerini vereceğine inanıyorum. Orada sevineceğiz inşallah. Ama bugün er veya geç gelecektir. Biz buna iman ediyoruz. Beşeriyet bir gün mutlaka bu dinin dünyada da ahirette de kendi saadetinin biricik vesilesi, biricik kaynağı olduğunu fark edecektir. Bunu anlayacaktır. Bunun müjdeleri şu asırda şu günümüzde sayılamayacak kadar çoktur. Çok gerekçesi var bizim gelecek adına ümitli olmamızı gerektiren. Kesin gerekli olan şey değil. En başında Allah kafirler hoş görmese dahi nurunu tamamlayacaktır. Ayeti bize yeter. Başka hiçbir gerekçe aramaya gerek yok. Kafirler ve müşrikler hoş görmese dahi Allah nurunu tamamlayacak. Çünkü Resulü hidayet getirmiştir. Resuller ümmetlerine hidayet getirir. Hidayetin er veya geç galip gelmemesi mümkün müdür? Güneşin bir yeri aydınlattığını düşünün ve siz o aydınlık yeri kumla toprakla örtmeye çalışıyorsunuz. Işık devamlı onun üstünde kal. Veya birileri gözlerini kapatsın güneşe karşı. Kendisine karanlık yapar. Allah'ın nuru şu anda da gelecekte de beşeriyeti bütün ihtişamıyla ne yapacaktır? Aydınlatacaktır. Biz buna iman ediyoruz. Onlara da zulmedilmeyecek. Yani Allah zalimleri cezalandıracağı vakit zulümleri sebebiyle cezalandıracak. Ve zulümleri kadarıyla cezalandıracak. Onlara zulüm söz konusu olmayacaktır. Göreceğimiz 48. ayet-i kerime kısacık bir ayet-i kerime ama iman etmeyenlerin, peygamberlerin davetini kabul etmeyenlerin psikolojilerini o kadar açık bir şekilde gösteriyor ki. Diyor ki, ve yekuluna meta haza'l va'du in kuntum Eğer Her peygamberler ve peygamberlerin izinin takipçileri onların izleyicileri sizin bizi tehdit ettiğiniz kendisiyle tehdit ettiğiniz o vakit ne zaman gerçekleşecek Bu birebir gördüklerinden Birebir yaşadıklarından başkasına inanmayan sınırlı kanaat sahibi, kıt görüşlü zavallıların psikolojisidir ve bu gibi kimselerin söyleyecekleri bir sözdür. Bu Cenamı Allah'ın ve rasullerinin ne kadar doğru olduklarını bilmeyen zavallıların Söyleyecekleri bir sözdür. Evet bizde ve elbette ki bizim önderlerimiz rasuller de din adına dinin hakikatlerini dile getirdiğimiz her seferinde elbette ki doğru söylüyoruz. Kıyamet kopacaktır. Zalimler cezasını görecektir. Hak yolda olanlar da mükafatlarını görecektir. Diyorsa Rabbimiz bu doğrudur ve gerçektir ve biz buna iman ediyoruz. Sizler bunun doğruluğunu görmeden iman etmeyecek olursanız göreceksiniz ama o zaman bu imanınızın size faydası olmayacaktır. İş Allah'ın kainattaki ve kitabındaki ayetleri iyice idrak ederek onun buyruklarına o İmanın fayda vermeyeceği zaman ve vakit gelmeden önce iman edebilmektir. Mesela burada düğmeleri işin esası budur. Cenab-ı Allah'ın Peygamberi e, esatü sallama ve onun şahsında ümmetine teklif ettiği teslimiyeti ve teslimiyet dolu cevabı görün, bakın insanı ne biçim etkiliyor. Qul la amlek li nefsı zrren ve la nfeen illa maşa Allah. Bunlar tehdit ettiğinizi gerçekleştirin diyorlar ya hadi madem dünyada azab görmekle bizi tehdit ediyorsunuz hadi gösterin bakalım. Getirin azabı veya kıyametle bizi tehdit ediyorsanız getirin bakalım. De ki diyor. Ben kendim için. Allah'ın dilediğinden başka, ne bir fayda sağlama imkanına sahibim, ne de bir zarar verebilirim. Ne bir zarar verebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. kulli ümmetin ecel, her bir ümmetin tayin edilmiş bir süresi vardır. Ümmetlerin, toplumların, medeniyetlerin de tıpkı insanlar gibi belirlenmiş bir süresi vardır. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْنِمُونَ Onların ecelleri, vadeleri geldiği zaman ne bir an geç kalırlar ne de bir an erkem helak olurlar. Şimdi ümmetlerin helakıyla alakalı yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle bazı hususları kısaca hatırlatmak istiyorum. Musa Aleyhisselam'dan sonra iman etmeyenlerin toptan helak edilmesine dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir buyruk yok. O toptan ümmetin helakı Musa Aleyhisselam'dan önce olmuştur. Musa Aleyhisselam'dan sonra eğer getirilen mucizelere iman edilmezse mucizeyi talep edenlerin helak edilecekleri belirtiliyor. İsa Aleyhisselam'a. Efendim, maide indirilmesi yani sofra indirilmesi halinde iman etmemeleri halinde verilecek azabın ve tehdidin yapılması gibi. Bundan sonra azap nasıl peki? Bundan sonra azap ahiretteki azapla birlikte dünyada türlü maişet sıkıntıları, zorlukları bela ve musibetleriyle olacaktır. Ve Çoğunlukla bunların bela ve musibet olduğu da o azabın içerisinde olanlar tarafından fark edilmeyecektir. Fark edenlerin de iman etme imkanını bulma ihtimali yüksek olacaktır. Bir iki örnek verelim. Bakın hepimiz biliyoruz ki 19. asırdan bu yana beşeriyetin elde ettiği imkanlar keşif ve icatlar neticesinde, ilmin ilerlemesi neticesinde, tarihin hiçbir döneminde gerçekleşmiş değildir. Bunlar başlı başına nimetlerdir. Fakat bu nimetler bazı hallerde, bazı zamanlarda, bazı mekanlarda cezaya dönüşebiliyor. Nasıl? Bu nimetler Allah'a isyan ve masiyet yolunda kullanıldığı zaman, azabın daha da artmasına vesile olur. Bu nimetler adaletli bir şekilde dağıtılıp paylaşılmadığı zaman, beşeriyetin birbirini kırmasına, birbirini tüketmesine sebep oluyor. Evet, bir zamanlar elektrik yoktu. Fakat hiçbir zaman elektrik icat edildikten sonra... İnsanların geceleyin topluca işledikleri masiyetler ve inkarlar kadar da Allahü Teala'ya isyan edilmiş değildir. Günahlar sürekli olarak geceleyin her zaman için daha yoğun bir şekilde işlenir. Böyledir. Peki bu nimet. Gerçekten her zaman için nimet olarak beşeriyete tecelli ediyor mu, aksediyor mu, yansıyor mu? Hayır. isyana sebep oluyor, isyan aleti oluyor senin için. Işık aynı ışık. Şu anda bu ışık bizim için Allah'ın izniyle bir nimettir. Fakat belki bu kadar aydınlıkta olmuyor çünkü günahlar aynı zamanda gece ve loslukta da işleniyor, öyle günahlar da. Bu kadar istifade etmeden daha çok günaha dar koyulma mahsuller, zirai mahsuller, ticari mahsuller bilmem neler hep arttı çoğaldı. Fakat birilerinin israfıyla birilerinin açlıktan ölme tehlikeleri önlenebilecek kadar korkunç bir dengesizlik var. Dünyanın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı adaletli bir paylaşım içerisinde değildir. işte toplu helakin yerine geçen ama belki bazı kimselerin öğüt alıp Allah'a dönmelerine fırsat tanıyan farklı şekilde dünyada azab ile karşılaştırmanın karşılaşmanın örnekleri arasındadır. Her bir ümmetin bir eceli vardır. Gerçekten bir takım ümmetler tarihte bir dönemde Yaşadılar, var oldular ve gittiler. Kus bin Saide'nin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşça küçükken dinlediği hutbesinde söylediği gibi diyor ki vel Söyleyin bakalım diyor. Babalar, dedeler nerede? Efendime söyleyeyim. Görüyorum diyor bakıyorum ki insanlar hep dönüşü olmayan sulara gidiyorlar. O sudan içiyorlar ve kalıyorlar. Acaba orada terk edildikleri için mi uyudular yoksa orayı bere için mi orada kaldılar? Yahya Kemal de muhtemelen buradan hareketle Sessiz Gemi adındaki şiirini yazmış. Bu manaları kendi şiiri içerisinde yapmış yerleştirmiş. Böyle yani yani insanlık zamanı gelince herkesin vadesi gelince ölüp gidiyor. Nerede Roma medeniyeti? Nerede Bizans? Nerede Osmanlı? Nerede efendime söyleyeyim daha öncelerdeki İnkalar bilmem neler Aztekler vesaire. Uzak veya yakın, nerede Firavun medeniyeti, nerede Ad ve Semud medeniyeti, nerede bu ümmetler? Ve en önemlisi geriye kalanlar arasında nerede ibret alanlar? Onlar nerede? Geri kalanlar arasından ibret alanlar kimler? İş önemli tarafı işte bu. Çünkü Cenab-ı Allah her bir ümmetin vadesi geldiği zaman öne de geçmezler, geri de kalmazlar. Tıpkı her bir insanın eceli ve vadesi gibi. Kadere iman imanın esası değildir diyen zavallılar bu gibi ayetleri nasıl görmüyorlar veya nasıl düşünmezler bilmiyorum. Olur mu? Kadersiz bir ümmet helak edilmiş mi? Vadesi tespit edilmiş, belirtiyor. Likülli ümmetine ecel. Gelmiş olsun, gelmemiş olsun, gelecek olsun. Her bir ümmetin bir eceli var. Geldiği vakit o ecel hiçbir şekilde gecikmez, geride kalmaz. Erken de gelmez, geç de gelmez. Tayin edilen bir vakit vardır, o vakit gelecektir. Bunun başka yolu yok. Ayet-i Kerime devam ediyor. Diyor ki, daha doğrusu bir başka ayet-i Kerime, bir sonraki ayet-i Kerime قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَا غَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ Peki, söyleyin bakayım. Ya onun azabı geceleyin ya da gündüzün gelecek olsa Mücrimler, günahkarlar bunun neresinin acele gelmesini istiyorlar? Gece ve gündüz size ne kadar yakınsa ve geceyle gündüzün bu gecenin sabahı bugün bu gecenin bir önceki gündüzün gecesi olduğu ne kadar kesinse ve gece gündüzün birbirinin arkasından gelmesi nasıl kaçınılmaz bir Vaka ise günahkarların azaba uğratılmaları da gece veya gündüz ilahi azabın gelip onları bulması da öyle kaçınılmaz bir haldir. Beşeriyet aslında ilahi mesajları bazen anlamakta zorlanıyor. Japonya'daki deprem ve tsunami, millet sadece efendim atom enerjisi iyi midir, kötü müdür noktasında tartıştı. Çıkarabildikleri zavallıların en büyük netice bu. Halbuki asıl çıkartılması gereken neticelerden birisi şu değil mi? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir olandır. Ben neye sahipsem ancak onun verdiği güçle bir yere kadar sahip. Değil mi? Koca gemi yaptılar bir zamanlar. 20. asrın hemen hemen ortalarına doğru değil mi? Bu gemi hiçbir şekilde efendime söyleyeyim denizde batmaz dediler. İsyanlarıyla fıstlarıyla, fücurlarıyla gemiye doldular. En müstekbirleri, en macera perestleri belki aralarda Allah'tan en uzak olanları. O gemiye gittiler. Hiç de olacağı yokken olmadık bir yerde koca bir buz dağıyla paramparça edildiler. Buyurun. Bunlar Allah'ın mesajlarıdır. Uydu gönderecek adını challenger koydu. Meydan okuyan kime? Kime? Bu batı medeniyetindeki Allah'a karşı çıkma karakterinin 20. asırdaki tezahürüdür. Hepiniz hatırlarsınız fırlatılmasıyla paramparça olması bir oldu uzayda. Hala niçin oldu bilinmiyor. Hani meydan okumuştunuz? Tevazuyu öğretiyor Cenab-ı Allah bununla bize. Allah'ın önünde boyun eğin diyor. Bu ve benzeri hadiseler. Yani beşeriyet Allah'ın mesajlarını okumak noktasında yetersiz kalıyor. Daha doğrusu gereken dikkati ortaya koymuyor. Ne olur ben şu ayetleri şu belgeleri okuyayım anlayayım. ...şu mesajları alayım diye bir endişeyle olaylara girmiyor, bakmıyor, yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor. Uçaklarda uçuyor, geziniyor havalarda kuş gibi. Subhanellezi sekkhar lena hâze ve ma künnâ lehu mukrinin diyecek uçtuk gittik geldik diyor. Oysa İslam'ın herhangi bir seyahat aracına bindiği zaman, Kur'an-ı Kerim'in yapılmasını tavsiye ettiği duanın muhtevasına bakın. Sübhanellezi sekkharan ede Bu bineyi bizim emrimize veren, bize müsekkhar kılan Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Biz kendi imkanlarımızla buna sahip olamazdık ya sen efendime söyleyeyim madenini bilmem nesini tutmuş Allah'ın sana verdiği ilmi kainata koyduğu yasaları keşfedip onlardan istifade etme imkanını buldun diye kendini ne zannediyorsun ya bundan dolayı Allah'a hamd etmen gerekmez mi laiklik belası Hele bu gibi şeylerde bayi saçmışken adam ne diyor? Pilot efendi veyahut da abimiz öyle bir öbür anons ediyor. Konacağız, gideceğiz, geleceğiz, varacağız. Ya Allah'ın izniyle inşallah bir demeyi ihmal etmeyin ya bir şey olmaz ki. Merak etmeyin dininiz neyse dinden çıkmazsınız ya. Fakat işin gerçeğini söyleyeyim yani. Geçen okuduk bu ayet-i kerimede ama bir tür boşluğuna girdiğiniz zaman, sarsıldığınız zaman bakın bakalım herkes nasıl böyle uçağa sarsılır. Allah ammanıyım falan demeye koyulur. Niye tehlike zamanında Allah'ı hatırlıyorsun da rahat zamanda hatırlamıyorsun? Hatırlatmıyorsun. Ama bu din insanı o kadar rahatlatıyor ki o kadar güzel bir din ki Bineyine bindiğin zaman yapacağın duayı sana öğretiyor. Üç defa Allah-u Ekber'i diyor. Aman Onunla kendine tevazu gelmesini sağlıyor. Mütevazi ol kulum diyor. En büyük benim diyor. Ve sen bunu itiraf ediyorsun. Allah en büyük. Uçak yaptım, gemi yaptım, bilmem ne yaptım diye kendini bir şey zannetme. Sana bu imkanı veren Allah'ı unutma. Onu hatırla. Sonra ayet-i kerime budur diyor. Ben bunun için diyor bu hayvanları size yarattım. Sırtlarına bindiğiniz zaman bizlerin bizlere bunları bizim emrimize veren Allah'ı her türlü etçilikten tenzih ederim. Diyesiniz diye diyor bunları yarattım diyor. Aman yarabbim. Hazreti Ali radıyallahu aleyhi yine biniyor bu ayet-i kerimeyi okuyor ve gülümsüyor. Diyor ki yani duanı okudun da değil gülümsedin. Çünkü Resulullah'ı böyle yaparken gördüm diyor. O nimet çünkü sevinilecek bir nimet. Gerçekten büyük bir nimet. E Cenab-ı Allah da ne diyor? Ve اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَزْيْتَلْنَكُمْ Aman yarabbim. Andolsun şükrederseniz ben de üzerinizdeki nimetlerimi arttırdım. Ve eğer inkar ederseniz nankörlük ederseniz hiç unutmayın azabım çok şiddetlidir. İstediğinizi yapın, İstediğinizi yapın. Onun için aynı hadise bazen gerçekleşir fakat o hadisenin mümin için ifade ettiği mana ve netice ayrıdır. Kafir için ifade ettiği mana ve netice ayrıdır. Bir kazada aynı kimse yani birkaç kişi olsun. Biri mümindir, biri kafirdir. Mümin belki o kaza ile şehit ecri ve sevabıyla ölür. Kafir de kestirmeden azaba gitmiş olur. Bu başka yolu yok. Bu Hadise aynı, hadise aynı. Onun için söyleyin bakayım diyor, onun azabı size gece veya gündüz gelse, sizin için ne fark eder, siz bunu önleyebilecek misiniz? Yoksa günahkarlar o azabın nesini acele istiyorlar? Kendilerine ne güveniyorlar? Yani onlar günahlarının karşılıksız kalacağını veya mükafat göreceklerini mi zannediyorlar? Ne bekliyorlar yani? Ne bekliyorlar? Biz gözlemlerimizden biliyoruz ki esasında kafirin gerçekten, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler var, ahiretten yana ümidi yok. Çünkü iman etmiyor ki oradan ümidi olsun. Veya amellerinden korkuyor, onun için ümit besleniyor. Onun için kafir kolay kolay ölümü hatırında tutamıyor. Çok hatırında tutarsa delirirler. Öyle olanlar var. Ama mümin için ölüm bir ünsiyettir. Bir ünsiyettir. Ölüm bizi helak etmiyor. Ölüm korkusuyla biz kendimizi helak etmeyiz. Allah'ın kaderidir diyoruz. Kullu nefsin zaiqatu'l-maut diyoruz. Rabbimize döneceğiz diyoruz. Rabbimize dönüp amellerimizin karşılığını göreceğiz. Bizi üzen tek bir husus olacaktır veya husus vardır. Niçin daha çok salih amelim olmadı? Niçin daha çok salih amel işlemedim? İşleme imkanım varken neden ihmal ettim? Tek pişman olacağımız nokta bu olacak. Bundan dolayı üzüleceğiz. Ama öbürlerinin öyle... Niçin bunu daha çok yapacaktım diyecek kadar amelleri de yok ki zamanlar. Niye ölümü hatırlasınlar ki? Niye ağlasınlar ki? Sevinçli midirler, üzüntülü müdürler belli olmasın diye en karasından, en büyüklerinden gözlük seçip giderler. Yüz ifadeleri anlaşılmasın diye. Anlaşılıp da belki kınanmasınlar diye. Çekmesinler şey yani ölüm onlar için bir hiçliktir, bir yokluktur. Her şeyin bittiği bir yerdir. Keşke öyle olsa onlar için belki kendileri açısından daha iyi olur ama e öyle değil. Her halükarda yanılıyorlar. Yanılıyorlar. Ölecekler de toprak olun da her şey yanlarına kâr kalmayacak. Allah bunu yapmaz. Zulümleri, haksızlıkları, imansızlıkları, küfürleri, inkarları... İle birlikte yok olmayacaklar. Diriltilecekler ve yaptıkların cezasını görecekler. Buna inanıp inanmamaları gerçeği değiştirmez. Hakikat budur. E giden gelen mi var? Kelimesine ne gerek var ya? Biraz kainatı düşünsene. Biraz Allahü Teala'nın bu kainatı başıboş yaratmamış olduğunu kavramaya çalışsa da belki kimine ne kadar güzel söylüyor Fe hasibtum enna ma khalaqnakum abasan ve annakum ileyna la turcaun. Siz bizim sizleri abes boş yere, anlamsız, manasız olarak yarattığımızı ...ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle bir kanaat içerisindeyseniz... yanlış yapıyorsunuz. Bu kanaatinizi bir an önce değiştirin. Biz sizi boşu boş yaratmadık, boşuna yaratmadık. Ne sizleri, ne semavatı, ne yeri, ne arzı. Hiçbir şey boşuna değildir. Ve siz Rabbinize döndürüleceksiniz... Ve size yaptıklarınızı haber verecektir diyor. Esumme izâ mâ vekâ bih. Yoksa söyleyin bana diyor. O azap gerçekten gelip sizi bulacağı zaman mı iman edeceksiniz? İşte o zaman faydası olmaz diyor ya. Yani. Hayatta kalmaktan yana ümit kesildiği zaman yapılan imanın faydası yoktur. Firavun öyle bir durumda iman etti. Şimdi mi iman ediyorsun denildi ona. Geçti. İman etmen gereken vakitte iman edersen kıymet taşır. Tövbe etmen gereken vakitte tövbe edersen değer olur. Elane ve kad kuntum bihi testacilûn Tıpkı Firavun'a sorulduğu gibi Şimdi mi iman ediyorsunuz? Halbuki daha önce haydi çabuk gelsin deyip iman etmediğinizi meydan okuduğunuzu açığa vuruyordunuz. Nerede o meydan okumanız? İşte acele gelmesini istediğiniz azap geldi buyurun. Ne yapabileceksiniz? İman etmek isteyeceksiniz ama elinize geçmeyecek. İş işten geçti davayı kaybettiniz. Davayı kazanmanız gereken zamanda bu davaya karşı durdunuz. İnkar ettiniz, reddettiniz. Bu dava sahiplerine düşmanlık ettiniz. Onlara tepeden baktınız, küçümsediniz. Siz benim yolumun takipçilerine yaptığınız reva gördüğünüz bu muameleyi ve kendinize yakıştırdığınız bu küfür ve inkarı, baş kaldırmayı, isyanı Yanınıza bırakacağımı mı zannettiniz? Neyin acele gelmesini istediniz? Aa işte geldi. Ne yapabileceksiniz diyor Cenab-ı Allah. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın bütün vaatlerine ve vaatlerine eksiksiz ve tam bir kalb ile iman etmeyi bizlere nasip <gülüyor> ve müessene. Allah'tan ve Resulünden Resullerinden gelen her bir emre ve hükme Tam bir yakin, tam bir iman, tam bir teslimiyetle teslim olmayın. Şeriat-ı garra uğrunda ömür boyu nefes tüketip mücadele vermeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Bütün Müslüman kardeşlerimizi bu davanın gerçek neferleri eylesin inşallah. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yasifun ve Selamun Aleyl-i ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.